Ey Allah'ın ismiyle başlayınız, buyurdular, yemekte herkes kendi önüne gelen kısımdan yedi, Hz. Peygamber yemeğin sonunda şu duayı yaptılar, Ey Rabbim, bunları bağışlayıp kendilerine merhamet eyle, rızıklarında da bereket kıl.